Ağabob Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhi Rabbi'le Âlemin. Ve Salat ve Selamü 'ala Rasûlina Muhammedü ve 'ala aalehi ve sâbhihi ejmâ'în. Rabb, işrâpli ve yâsirli âmri.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 Bugünkü konumuz Ramazan ayının son on gününe girmemiz münasebetiyle Ramazan ayının son on günü nasıl değerlendirilmelidir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde Neler yapmıştır, nasıl değerlendirmiştir bu son 10 günü? Bunlarla ilgili hadisi şerifler ışığında sohbetimiz olacak inşaallahu Teala. Allah cümlemizi her türlü hayırda muvaffak eylesin, her türlü şerden korusun. Değerli Mü'minler! Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, orta 10 günü bankfret, son 10 günü de et kombinine nağar dediğimiz cehennem ateşinden kurtulma bölümüdür. Kişi mümin, Müslüman. İlk on, on gün çalışır, Allah'ın rahmetini ister. On gün yapmış olduğu ibadetle, taatla, yalvarışıyla, duasıyla, zikriyle, namazıyla, niyazıyla, orucuyla. Allah'ın rahmetini ister. On gün içerisinde belirli bir olgunluğa erişen Müslüman, Mü'min, artık ikinci on günde bağışlanmak diler. Allah'ın kendisini bağışlamasını ondan niyaz eder. O yüzden ikinci on gün mağfiret zamanıdır. Allah'ın kullarını bol bol affettiği aff edilmeyi dileyen kullarını affettiği bir zaman dilimidir. 10 günde mağfiret dileyen ve affedilen müminin artık tek hedefi kalmıştır. Cehennem ateşinden azat olmak. Son 10 günde yaptığı gayretlerle ibadetlerle, çalışmalarıyla, hayırlı amelleriyle, teheccüd namazları, kıyam namazları, teravih namazları, zekat, fıtır sadakası, hevbe-i istiğfar, Kur'an, zikir, son 10 günde de bu yapmış olduğu amellerle birlikte Allah'tan kendisini cehennem ateşinden korumasını azat etmesini ister. Cehennem ateşinden korunmak için Allah'a yalvarır, öyle olur ki Allah kendisine bu müjdeyi verir ve o kişiyi cehennem azabından azat eder. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde ilk 20 günde yapmadığı kadar bir gayret sarf etmiş, daha fazla çalışmış, daha fazla ibadet, taat yapmış, kendisini tamamen ibadete, zikre, duaya istiğfara vermiştir. Bunu yapabilmek için kendisini mescidine hapsetmiştir. Buna da itikaf diyoruz. İtikaf. Onu da açıklayacağız sohbetimizin sonunda. Ancak şimdi şimdi Peygamberimizin son 10 gününde neler yaptığı ile ilgili Hazreti Ayşe'den rivayet edilen hadislere bir bakacağız. Ayşe radıyallahu anha şöyle buyuruyor. "Kâne'n-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem izâ dakhala'l-aşru şedde mi'zara" Ve ah ya leyle Ve aykada ahle Buhari'de geçen bu hadis-i şerifte Hz. Aişe Peygamberimizin son 10 günde şöyle yaptığını söylüyor. Son 10 gün girdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uç kurunu çözmezdi. Yani, hanımlarına yaklaşmazdı. Buna vakit ayırmazdı. Ve ahya leylehu, gecesinin bütününü ihya eder, itaatla, taatla, zikirle, duayla, Kur'an'la geçirirdi. Bütün gece. Ve aykazı ahle, bu ibadete hanımlarının da iştirak etmesi için onları uyandırır. Siz de kalkın, teheccüd namazı kılın. Siz de kalkın, zikir yapın, Allah'a yalvarın. Cehennem narından azat olmak için gayret sarfedin. Kalkın derdi eşlerine. Eşlerini de kaldırdı. Müslimde var olan bir rivayette ahla ال yani gecenin bütününü ibadetle geçirirdi. O ayqada ehle hanımlarını da itaat, ibadet, dua, zikir, namaz, kıyam, teheccüd namazı için kaldırırdı. Kalkın derdi. Ve cedde Azimle, ciddiyetle, gayretle Allah'a yaklaşmaya çalışırdı. Ve şeddel mi'zar Uçkurunu da saf sağdan bağlar çözmezdi. Yani hanımlarına yaklaşmazdı. Yine Müslüm'ün rivayetinde, başka bir rivayetinde Şöyle buyuruluyor. Kanı Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem yijtehidu fil 10 alaakhirih, ma la yijtehidu fi gairihi. Ramazan ayının son 10 gününde öyle bir gayret sarfederdi ki diğer günlerde bu kadar gayret sarf etmemiştir. Diğer günlerde olmadığı kadar Ramazan ayının son 10 gününde peygamberimiz ciddi bir gayret sarf ederdi ibadet konusunda. Burada şunu anlıyoruz. Efendim kalbin temiz olsun yeter. Allah'a yaklaşmak, onu sevmek için... Sadece temiz bir kalp ile Allah'a yönelmek yeter diyenlere cevap bu yeterli değil. Her seven sevdiğini ispat etmeli. Her seven sevdiği için bir şeyler takdim etmeli. Her seven sevdiği için sevdiğine ulaşmak için onun sevgisine mazhar olabilmek için bir şeyler yapmalı gayret göstermeli çalışmalıdır sadece ben Rabbimi seviyorum lafıyla bu olmaz gerçekleşmez benim kalbim Allah'a temiz lafıyla bu sevgi gerçekleşmez bu sevginin gerçekleşebilmesi için muhakkak ispat edilmesi lazım, uğrunda çalışılması lazım, gayret sarf edilmesi lazım, sözünün, insan sözünün eri olması lazım, diliyle söylediğini, kalbiyle, azalarıyla hareketiyle, sözleriyle, davranışlarıyla, gayretleriyle ispat etmesi lazım, sözde olmaz. Söz yeterli değil. Onun ispatı lazım. İbadetler Allah'a olan sevginin ispatıdır. Namaz, Allah'a olan sevginin, saygının kulluğun ispatıdır. Oruç, zeka, aklınıza hangi ibadet gelirse gelsin, bu ibadetler, kulum Rabbini sevdiğine, ona sadakat gösterdiğine, ona kulluk ettiğine, ona saygı gösterdiğine işaret eder, delalet eder. İbadetler yok ise, Sözde ben Allah'ı seviyorum lafı gerçekçi değildir. İçi boştur, içinin doldurulması lazım. Allah'ı seviyoruz, ona saygıda bulunuyoruz ama ne kadar bunu yapıyoruz? Bu konuda ne kadar ciddiyiz? Bu konuda nasıl, hangi zorlukları göze alabiliyoruz? İnsan sevdiği için her şeyi yapar biz Allah'ı seviyor isek sabah namazımızı cemaatle eda edebiliyor muyuz? Mesela Allah için kalktım sabah namazına gidiyorum diyebiliyor muyuz? Diyenlere müjdeler olsun. Veya teheccüd namazına kalkıp Rabbim herkes uyuyor iken ben seni hatırladım kalktım abdestimi de aldım huzurunda Durmak istiyorum. Huzurunda, güvenle, huzurla, duayla, niyazla durmak istiyorum. Senin rahmetini, mankferetini istiyorum. Cehennem azabından beni azat etmeni istiyorum diyebiliyor muyuz? E bunu diyebiliyor isek o zaman, bunlar delalettir, işarettir, Allah'a olan samimiyetimizin göstergeleridir. Sadece söz bu yaygın bir şey. Kalbin temiz olsun. Allah'ı sev. Kimsenin malına, malında, mülkünde gözün olmasın. Bu yeter. Hayır. Bu yetmez. Bu böyle bir anlayış Müslümanın anlayışı olamaz. Allahu Teala bununla yetinseydi ibadetleri farz, farz kılmazdı. Allahu Teala ya kalbinizde Rabbinizi sevin Kimsenin malına, hakkına, hukukuna tecavüz etmeyin Bu yeterlidir demiş olsaydı Namazı farz kılmazdı Orucu farz kılmazdı Zekatı farz kılmazdı Haccı farz kılmazdı Değil mi? Bunları farz kıldığına göre Demek ki Allahu Teala sözden başka bir şey istiyor, fiil istiyor. Çünkü fiil amel, hareket, sözün devamıdır. Sözün ispatıdır. Sözün gereğinin yerine getirilmesidir. Yani sadakatle, sözün sadakatle samimiyetle inançla söylendiğinin bir alametidir ancak söz var amel yok ise bu durumda o söz iki dudak arasından çıkan bir temenniden ibarettir bir niyetten ibarettir kesinliği söz konusu değildir bu sözde azim yoktur, bu sözde gayret yoktur, bu sözde aşk yoktur, bu sözde saygı yoktur, bu sözde samimiyet ve ihlas yoktur. Bir sözde samimiyetin olduğunu anlayabilmek için, ihlasın olduğunu anlayabilmek için insanın söylemiş olduğu o sözün gereğini yerine getirip getirmediğine bakarız. Yerine getiriyorsa bu sözünün eri deriz değerli kardeş. Getirmiyorsa o insan sadece söz söylemiştir. İki dudak arasından bir söz söylemiştir. Samimi olmaktan uzak bir durumdur bu. O yüzden sözlerimizin gerçekçi olabilmesi için sadakatli, ihlaslı olabilmesi için amele yansıması lazım. Amelsiz olmaz. E ben namaz kılmıyorum, Allah'ı seviyorum. Hayır olmaz. Ben namaz kılmıyorum ama Allah'ı seviyorum. Olmaz. Eğer Allah'ı sevdiğinde sen onun karşısında huzurla, güvenle durursun. Geldim ya Rabbi, seni sevdiğim için geldim. En az günde 5 defa huzuruna Gelmeye sana söz veriyorum. Senden uzaklaşmamaya, sana daima yakın olmaya, yakın ol, yakınlaşmaya söz veriyorum demenin alametidir namaz. E bunu yapmıyorsan o zaman ben Allah'ı seviyorum. Haydi oradan. Bu sevgi sözle olmaz, iddia ile olmaz. Amel ile olur. Amel ile olur. Bir hoca... Kürsüden konuşsa konuşsa şu haram bu helal efendim ahkam kesse bol bol dışarı çıktığı zaman bu haramları kendisi işletse ne dersiniz? Bu hocaya gevezelik yapıyor. Orada tutmuş haram diyor, kendisi haramları işliyor. Orada şundan bahsediyor kendisi başka bir dünyada. Yani sözüyle özü bir değil bu adamın ya lafı da dinlenmez vaaz da dinlenmez dersiniz aynı hakeza biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak Allah da bizden sevgimizin emaresi olan işareti olan amelleri ister bunları göstermemizi ister bunları gösteremiyor isek namazı kılamıyor isek orucu tutamıyor isek kadınlarımız kızlarımız tesettüre bürünemiyorsa bu sözler yalandır, yalandır, yalandır. İddiadan ibarettir. Niyetten ibarettir. Sözden ibarettir. Kelimeden ibarettir, içi boşdur. Öyledir. Efendim bakıyorsunuz. Gayet Allah'ın ayetlerini, emirlerini çiğnercesine bir kıyafet. Ardından ben Rabbimi seviyorum. Yahu bu nasıl sevgi? İnsan sevdiğini bir dinler sevdiğinin emrini bir dinler sende bunlar yok sen nasıl seviyorsun Allah bu kıyafeti gördüğünde gazaplanıyor sen Allah'ın gazaplandığını görmüyor musun Allah seni bu kıyafetinle sevmez sen bunun farkında değil misin Resulullah cennete giremez diyor cennete giremez Allah'ın kılık kıyafet konusundaki emirlerini çiğneyenler kokusunu dahi alamaz diyor e sen nasıl oluyor da bu kadar güveniyorsun kendine ben Rabbimi seviyorum diyorsun O gülüyorsun oynuyorsun ölene kadar da bu şekilde yaşamayı kendine efendim bir yol olarak çiziyorsun olmaz. İnsanın kendi kendini kandırmasından başka büyük üzülüm var. Mı? Acı gerçekler ile ahirette karşılaşmak doğru. Mudur? Samimi olalım. Ahiretimiz ile ilgili haberler değerli kardeşlerim Kur'an'da gelmektedir. Peygamberimizin sözlerinde gelmektedir. Hiç kimse bunun haricinde ben ahirette şununla karşı karşıya geleceğim ben ahirette şununla karşı karşıya geleceğim Allah kullarını komple affedecek gibi sözler içerisinde, niyetler içerisinde inançlar içerisinde asla olmasın. Ahiret meselesi kaybi bir meseledir. Ahiretle ilgili meseleler Kur'an'da gelmektedir. Peygamberimizin hadislerinde gelmektedir değil dolayısıyla değerli kardeşlerim ahiret ile ilgili bir haber almak istiyorsak Kur'an'a müracaat edeceğiz ayetlere müracaat edeceğiz peygamberimizin sözlerine sahih sözlerine müracaat edeceğiz bunlardır doğru olan yoksa yok ya Allah niye azap etsin ya niye biz Allah'ı seviyoruz. O da bizi seviyordur yani. Şimdi durup dururken bizi yakar mı ya? Yakmaz ya. Gibi. Böyle iyi niyetler. Ya yakmaz doğru da. Allah da istiyor itaat etmenizi, İtaat edin diyor. Bile bile isyan etmeyin. İsyan ederseniz tövbe edin. Hatanızdan vazgeçin. Ne yaptım ben Allah'ın pişmanım. Azabından korkarım ya Rabbi. Deyin. E demiyorsan. Bunların hiçbir birini demiyorsan şeytanın emrettiği gibi yaşıyorsan ondan sonra da Allah'ın affını diliyorsan bu boş bir dilemektir. Acizliktir. Müsrifliktir. İnsanın kendi nefsine yaptığı en büyük zulümdür. Ya iç alemimizde şeytanın vermiş olduğu vesveselerle mi bu dini anlayacağız biz? Yoksa Kur'an'ın haber verdiği dini mi anlayacağız? Peygamberimizin Haber verdiği dini mi anlayacağız? Din budur. Allah ne yapacağını Kur'an'da söylüyor. Yok yok öyle yapmaz. Tehdit ediyor, korkutuyor. Aslında o çok merhametlidir. Hiç kimseyi yakmaz. Böyle bir niyet, böyle bir düşünce olamaz, olmamalıdır. Nereden söylüyorsun sen bunu ya? Bu olsa olsa şeytanın vesvesesidir. Allah merhametlidir, rahimdir, gafurdur, doğru. Ama Allah Şiddetli bir azabın da sahibidir. Allah intikam da alır. Allah adildir. Adaleti gereği hak ile batılı ayırır. Adaleti gereği zalim ile mazlumu ayırır. Mazlumun hakkını zalimden alır. Öyle yok. Allah adaleti gereği bunları yapar. Yapacağını vaat ediyor. Vaadinden dönmeyeceğini söylüyor. Öyle hayallere, rüyalara dalmaya gerek yok. O yüzden değerli müminler, çalışmamız lazım. Gayret sarf etmemiz lazım. Konumuz esasen Ramazan ayının son 10 günüydü. Onlarla ilgili birkaç şey daha söyleyeceğiz. İtikafı açıklayacağız. Vakit yettiği kadar. Değerli kardeşlerim, Azze Celle Hz. Ayşe'den gelen hadis-i şerifte Peygamberimizle ilgili üç tane vasıf var. Bunları tekrar söylüyorum. Bu vasıflar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 günü girdiğinde uç kurunu kuvvetlice bağlar yani hanımlarına yaklaşmazdı. İbadet etmek için vakit ayırdı kendine. İkinci özelliği Peygamberimizin son 10 günde ahya gecenin bütününü ibadetle, taatla geçirir. Zikirle geçirir, tövbeyle, inabeyle ile geçirir değerli kardeşlerim. Bu da ikinci özelliği. 3. özelliğine gelince aykada ehlehu ehlini hanımlarını da itaat için, namaz için, teheccüd için, tövbe istiğfar için, tedebbür için kaldırır onların da gecelerini ihya etmelerini sağlar, onları buna davet ederdi değerli kardeşlerim. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir gayret gösterdik ibadette taatta. Bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alarak onun kadar yapamasak da benzerini, bir kısmını elimizden geldiği kadarını yapalım. Gecelerimizi Ramazan'ın son on gecesini özellikle ihya edelim. Çünkü bu gecelerde Kadir gecesi gibi büyük bir gece var. Kadir gecesi, inşallah onu da anlatacağız. Kadir gecesi son on günün tekli gecelerinde arayınız diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hangi gece olduğunu söylemiyor. Kendisi de aslında hangi gece olduğunu bilmiyor idi. Dolayısıyla bu Geceleri ihya etmek lazım ki Kadir gecesine de burada e, isabet etsin bu ibadetlerimiz değerli kardeşlerim sadece kendinizin ibadet etmesiyle yetinmeyeceğiz çocuklarımızın hanımlarımızın gelinlerimizin ibadet etmeleri için taat etmeleri için e, gayret sarf edeceğiz. Peygamberimiz bunu yaptığı gibi bu konuda bize örnek olmuştur. Biz de aynısını yapmamız lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girer idi. Değerli kardeşlerim itikaf demek aslında ibadet için oturmak, ibadet için insanın kendini hapsetmesi demektir. İtikaflar cemaat namaz kılınan mescitlerde camilerde özellikle Cuma da kılınıyorsa daha iyi yapılır ramazan ayının 20'sinin akşamı artık son 10 gün başladığından dolayı fecir 20'sinin yani ayın 20'sinin fecirinde sabah namazında itikafa girilir ikindide itikafa girilir diye işaretler hadislerde var ikindi veya akşam akşam ve ikindi yani ayın 20'sinde itikafa girilir diye hadislerde var bu itikaf meselesi nedir itikaf meselesi insanın kendini Allah için camide e, hapsetmesidir bu hapis etme olayı sadece öyle orada oturmak değil tabi ki orada oturacak tövbe istiğfar edecek Kur'an okuyacak zikir yapacak namaz kılacak, dua edecek cenneti isteyecek, cehennemden Allah'a sığınacak, ümmetin salahi için duada bulunacak müşkül durumda bulunan ümmet için dua edecek kendisi için dua edecek işte itikaf budur sadece abdesti eğer yemek kendisine gelmiyorsa yemek yemek için dışarı çıkabilir, abdest almak için dışarı çıkabilir efendim Mecbur katılması gereken bir cenaze varsa, o da baştan ''Ya Rabbi cenaze olursa, itikafımdan çıkıp cenazeye katılırım'' diye bir niyette bulunduysa, itikafın başında cenazeye katılabilir. Bunun haricinde kendisine dışarıda, yani vacip olmayan, farz olmayan ibadetlere katılmaz, kendisini orada Allah'a, camide Allah'a adamış olur ehli çocukları kendisine yemek getirebilir hanımları kendisini cami içerisinde ziyaret edip halin hatırını sorabilir çok uzatmamak şartıyla orada onun, onun da bir sohbet yapabilirler çok uzatmayacak itikaf bozulmasın diye ee, bu sünnet peygamberimizin bütün ramazanlarda yapmış olduğu sünnettir ancak bu e, sünneti maalesef e, üm ümmet Unutmak üzeredir. O yüzden her ilçeden en azından 3-4 kişi olsa bir camide buna bir mekan ayrılmış olsa. Görenler bu itikafmış. Bak burada arkadaşlar itikafa girmişler. Bu peygamberimizin sünnetiymiş dese. Ve bu sünnet bu şekilde ihya edilmiş olsa ne güzel olur. Bu şekilde bu sünnet ihya edilmiş olsa insanlar da itikafı bu şekilde Unutmamış olsalar çok güzel olur. Yüce Rabbimiz bizlere de itikaf edebilecek bir imanı, bir imani olgunluğu ve seviyeyi nasip eylesin. Yüce Rabbimiz ibadetlerimizi taatlarımızı kabul eylesin. Bir de son bir şey değerli kardeşlerim ekmek israfı su israfı elektrik israfı gibi israflar söz konusu oluyor tabi toplumumuzda ee, yılda 6 milyar ekmek çöpe atılıyor bu üretilen ekmeklerin aşağı yukarı 3'te biri ee, bu çok büyük bir müsriflik çok büyük bir e, ziyan bundan Allah razı olmaz Allah bereketimizi kaldırır bu ekmekler ihtiyaç olduğu kadar alınsın yetmediği takdirde dükkan yakın alınabilir, ihtiyaç olunduğu kadar alınsın yensin, yemediğimizi dolaba koyalım, biraz bayatlamış olsun yiyelim. Bunlar da bulamayanlar var. Efendim ben illaki taze yiyeceğim. E, sabah aldığını öyle yemem. Bu bu mantık Müslüman mantığı olamaz. Bu ekmekler madem ki Allah'ın nimetidir, çöpe atılmaz, atılmamalıdır. Aynı zamanda su israfı. Tabii ki dikkat edelim abdest alırken veya diğer işlerimizi yaparken, musluğu sonuna kadar açmayalım. İdareli. Peygamberimiz inanın çok idareli kullanırdı suyu, çok idareli. Bir derenin içerisinde abdest bile alsanız orada bile israf etmeyin diyor, dere içerisinde abdest alıyorsun. Ve elektrik israfı veya kaçağı bunlar insan hakkına girmektir. Çünkü elektrik kaçağında ne kadar kaçak varsa ana saatte bunlar hesap ediliyor. E diğer abonelere yansıtılıyor. Kaçak. E bu kaçak yapan insan ne yapıyor? Bütün insanların hakkına giriyor. Bütün fatura ödeyenler bu insanın faturasını belli bir nispetle ödemiş oluyorlar. Bu insan ne yapıyor? Bu insan da onların hakkına giriyor. Ahirette nasıl cevap verecek? Bu insanların hepsi hakkımızı istiyoruz diyecekler. Ne yapacak o insan orada? Perişan olacak, müflis olacak, mahvedecek kendini. O yüzden... Müslüman ahlakı gereği müsrif olmayacağız, adaletten ayrılmayacağız, doğruluktan ayrılmayacağız, harcadığımızın ücretine ise onu biz ödeyeceğiz, başka Müslümanlar ödemeyecek. Allah cümlenizden razı olsun ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in fatiha